ve Eyyub aleyhisselam. Değerli dinleyenlerim, Hazreti Eyyub İshak aleyhisselam'ın oğlu ve Ayis evladından. Babası Mus bin Ravil veya Razıh bin Ayis diye biliniyor. Annesi Lut aleyhisselam'ın neslindendi. Hanımı rahime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 Vahi geliyor. Böylece Allahu Teala Hazretleri Eyüp aleyhisselamı imtihana tabi tutuyor. Önce Eyyub aleyhisselamın malları çeşitli vesilelerle imtihanlarla elinden alınıyor. Koyunları selle telef oluyor, ekinleri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 Herkes şaşırıyor yüksek sesle ağlayan bu çobanın hali görünce ki şeytan o. Bir anda sohbet kesiliyor o vaaz. Yanına yaklaşıyor Eyüp aleyhisselam'ın. "Ey Eyüp," diyor şeytan. "Şaşılacak bir afet oldu. Allahu Teala senin malını, mülkünü hepsini helak etti." Herkes şaşkın.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 Geldi şeytan hoca şeklinde ağlıya ağlıya ağlıya Eyub aleyhisselam'ın yanına başına topraklar seriyor. Gözlerinden kanlı yaşlar akıtıyor böyle numaradan. Ey Eyüp diyor. Allahu Teala evini zelzeleyle ile yıktı senin haberin yok. mahvoldun. Çocukların öldü. Talebelerin öldü. Her biri parça parça oldular. Var ya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 kim vardı yanında o en zorlu zamanlarında, evet hanımı vardı, hayat yoldaşı, şefkat timsali, zevcesi rahime annemiz. Rahime hatun onu hiç terk etmedi. Hizmetine devam etti. Hani derler ya, gıkını çıkarmadı diye. allah Teala rahmet buyursun ona, amin. İhtiyacı neyse,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 İşte ondan sonra bir gün yine Eyüp aleyhisselama Cebrail aleyhisselam gelmişti. Tam duayı konuşuyoruz ya, bakın İbrahim düzeltiyorum Eyüp aleyhisselama gelince Cebrail aleyhisselam böyle dili dönmüyormuş gibi dediği anlaşılamayan bir halde görünce neden böyle durursun dedi.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 Eyüp aleyhisselamla ilgili bir şeyler sordu. Bir ziyaretçisi. Bu sefer efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek gözyaşı döktüler Eyüp aleyhisselamı hatırlayınca. Şöyle buyurdular: Allahu Teala'ya yemin ederim ki Eyüp aleyhisselam beladan inlemedi, sızlanmadı.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 hanımı yine Rahime Hatun yiyecek aramaya çıkmış evine ikindi vakti gibi Allahu Teala'dan Eyüp aleyhisselama müjde geldi Cebrail aleyhisselam çıka geldi yedi senenin sonrasında Allahu Teala'dan şu buyruğu getirdi Ey Eyüp bela verdim sabrettin şimdi ben sana sıhhat ve nimet vereceğim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 bedenindeki rahatsızlıklar geçti. Soğuğundan içinde, içince de içindeki hastalıklardan Allah'ın izniyle şifa buldu. Kuvveti geri geldi. Taze bir genç oldu. Cebrail aleyhisselam, Eyub aleyhisselama elbise giydirdi. Üstüne altın parçacıklar saçıldı, lütuflar yapıldı. Tabi,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 Bunun üzerine Eyüp harman yerine çıktı. Allahu Teala üzerine kızıl renkli bir bulut gönderdi. Eyüb'ün üzerine altın çekirge yağdı. Eyüp Aleyhisselam eteğini açtı, bu altınlardan topladı, buyurdu. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı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 en büyük olan, evladı olan halmeli kendisine vasi tayin etti. Teçhiz ve tekvin hususlarını ona ısvarladı. Zülkifil lakabıyla bilinen Bişir adlı oğlunun peygamberliğinde ihtilaf edildiği rivayetler arasında. Eyub aleyhisselamın kabri, Şam'da Beseniye denilen yerde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 ve ortağı yoktur. Doğurmamış ve doğurulmamıştır. Din gönünün sahibi de odur. Tekrar bizi diriltecek ve dünyada yaptıklarımızdan sorguya çekileceğiz. Öyle bir zaman ki o yer işte Eyüp aleyhisselamın da diriltilip bekletileceği yer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 Eyub aleyhisselamın ruhaniyetine hediye olmak üzere buyurun bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerife.